Allah'ın adıyla. İkra Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan. İkra ve bil kalem ma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 اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ Ama dönüş, elbette Rabbinedir. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye. اَرَأَيْتَ Ne dersin? O hidayette olsa, ve Allahı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu? Ara ida in keder ve towla, alam bi yara,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 İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın, biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme, Rabbine secde et, ona yaklaş.